1274 numaralı konu, Said bin el-Müseyyeb'in kendisinden ilim aldığı Said bin Ebi Vakkas'a saygı göstermesi, Said bin el-Müseyyeb şöyle anlatıyor, bir gün Said bin Maliye, Said bin Ebi Vakkas'a, sana bir şey sormak istiyorum, fakat heybetinden dolayı çekiniyorum, dedim, o da, çekinmene gerek yok, sana cevap verebileceğimi bildiğin her konuda bana soru sorabilirsin, dedi, bunun üzerine ona Hazreti Peygamberin Tebük Savaşı'na çıkarken Medine'de yerine bırakmış olduğu Hazreti Ali'ye ne söylediklerini sordum. Şöyle dedi, Hazreti Peygamber yerine bıraktığı Ali'ye, seninle benim aramdaki yakınlığın Musa ile Harun arasındaki yakınlık gibi olmasını istemez misin, buyurdular.